Silasefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Yine garip havalı bir İstanbul günündeyiz. Bu Yıl bitiminde böyle bir şey oluyor bir Garip bir şey yağıyor Yağmur da değil, kar da değil Çiğ de değil, kıra da değil Ama bir şey yağıyor yani Mevsim normalleri bu galiba Mevsim normalleri evet. O arada bir sözümde durayım Ben biliyorsunuz böyle bir Paranoya düzeyinde bir derdim var şimdi barışın gözlerine bakıyorum da biraz azalıyor orada stad da var ee, yani beni bizi dinleyenler var mı yok mu diye bir, bir derdim var O yüzden de e, beni işte buraya yetiştiren taksi şoförlerine diyorum ki açın, açın. Yani aç diyorum 94.9'u ben sana bak buradan haber göndereceğim diyorum peki abi diyor <gülüyor> şimdi Aytekin'e haber gönderiyorum Aytekin'ciğim inşallah dinliyorsundur ben görmüyorum yine ama <gülüyor> evet nasılsın çekirge? İyiyim teşekkürler biz yine konuşamadık programdan önce adet olduğu için konuşmuyoruz üzere. zaten konuşmuyoruz. İl ilke olarak konuşmuyoruz e vaktimizde olmuyor zaten yani vaktimiz de olmuyor. <gülüyor> ben 3 dakika önce geliyorum çünkü. evet ben tam zamanında gelirim Anlat <gülüyor> Öğreniyorum evet Peki sen bir şeyler düşündün mü? Ben bir şey buldum ee, Bir metin buldum Jack Derida'nın e, kısa bir metnini buldum Hukuk ve felsefe ilişkisi üzerine Hı. E, İlginç sorular olduğunu düşünüyorum Onun içinde Belki bahsederiz biraz ama sizin de önünüz kalabalık gözüküyor Yok hayır Ben sadece Bir cümle getirdim Anladım. belki konuşuruz Hı -hı. önce sen bir şey yapalım bak. tamam şimdi e, bu Derida'nın e, D'Udra'la Filozofi e, başlıklı kitabından bir e, bölüm e, şimdi başlığını e, Derida'yı çevirmeye cesaret etmek gerçekten e, zor çünkü bu başlıkta bile hep yaptığı dil oyunlarından Hı -hı. yaparak e, üç anlama gelen en az üç anlama gelen bir e, formül bulmuş. Ben en azından görebildiğim e, anlamlarının, çevirilerini söyleyeyim. Bu du, Dura à la filosofi. ilk anlamıyla hukuktan felsefeye anlamına gelebiliyor. E, i̇kinci anlamında felsefe hakkı hakkında, yani felsefe hakkı üzerine veya e, anlamına gelebilir. Ya da Dura'nın e, dura çünkü hem hukuk hem de doğrudan ya da doğru demek. ...doğrudan felsefe anlamına gelebilir... ...Tüdrara filozofi... Ee, ...ya da hepsi tabi... Ee, ...bütün içerdikleri anlamlarla beraber... ...şimdi bu kitabın... ...önsüzünün... ...Haktan felsefeye geçiş... ...nasıl? T olabilir tabi... ...değil mi? ...dan a... ...evet... ...hukuktan ya da haktan... E, ...felsefeye evet... ...peki... Evet. ...şimdi bu ön sözün beşinci bölümünde... E, felsefeyi ilan etmek ya da deklare etmek başlıklı bölümünde sorduğu sorular var. Özellikle de bizim çok üzerinde durduğumuz insan hakları, evrensel beynamesi ile felsefe arasındaki ilişkiden bahsettiği için ilginç buldum. Şimdi oradan bir paragrafı doğrudan çevirdim aslında, çevirmeyi denedim. Hı hı. Onu okuyarak tartışmaya başlayalım istiyorum. Şimdi diyor ki Derida, uluslararası ve pozitif bir hukuk ilan etmek, pardon, bir hukuk üretmek üzere doğal hukuktan kaynaklandığı ileri sürülen insan hakları evrensel beyannamesi bilindiği gibi 1789'dan ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan beri zengin ve ilginç bir tarih içinde bi biçimlenmiştir. Diyor bu tarih e, giderek ilgili kavramların e, özellikle de sosyal hakların sürekli daha belirli bir hale getirilmesine doğru ilerlemiştir tarih içinde diyor. Ee, yani ilgili kavramlar derken tabii e, mesela bir geçen altı çizilen kavramlardan bahsediyor. Daha belirli hale geldiklerini söylüyor. Ve e, bu sosyal haklar arasında e, ki işte çalışma hakkı, tatil hakkı, güvenlik hakkı, eğlence hakkı gibi haklar var. Eğitim, e, kültür ve kendini geliştirme, enstriksiyon kendini geliştirme dedim hakları da bulunuyor diyor ve şimdi bu sonuncularla ilgili yani eğitim hakkı kültür hakkı ve kendini geliştirme hakkı veya tabi Fransızca'daki karşılığını çevirirken bir zorluk var orada eğitime hak kültüre hak ve kendini geliştirmeye hak yani oradaki A hmm. aynı zamanda onu da imliyor şimdi bu sonuncularla ilgili diyor kendimize iki tane soru sormalıyız Şimdi bu soruların birincisi, e, acaba bunlar içlerinde bir felsefe hakkını da e, barındırıyorlar mı? Ya da işte demin söylediğim gibi felsefeye hakkı barındırıyorlar mı? Yani Duruale filozofi e, bu sosyal haklar arasında bir hak mı? Yani e, ulusal ve sosyal farklılıkların üzerinde tutulan evrensel bir hak olarak felsefe hakkı da bunların aralarında mı? Ve acaba e, felsefe diğer disiplinler arasında aynı haklar ve sınırlar ile bu çok karmaşık kültür kavramı altında topladığımız şeyin içinde bir disiplin mi? Disiplinler arasında bir disiplin mi o da? Sorusunu soruyor. İkinci soru da bununla bağlantılı. Acaba bu otoriteyi hukuki söylemin temellerini ve hatta insan haklarının da temellerini sorgulama hakkını talep eden veya bu hakkı kendisine veren bir düşünce, bu felsefe da değil bütün bu nitelikleri olduğu halde öğretilebilir ulaşılabilir olabilir mi ya da kendisini uluslararası hukuki bir ulaşılabilirliğin nesnesi haline getirebilir mi sorularını soruyor evet ne dersiniz bunlarla ilgili çok ilginç iki soru olduğunu düşünüyorum ben de. şimdi bir kere <gülüyor> yani iki şeyi birbirine karıştırmış gibi gözüküyor ama yani tabii metnin bütünlüğünü bilmiyorum. Şimdi e, yani felsefenin e, bir şeyler bir şeyler söylemeye hakkı var mı diye yani öyle bir soru olarak anlarsa. Hı hı. O soruyu soran zaten felsefe. İnsan hakları, insan hakları zaten yani en baştan hukukun değil felsefenin kavramlarıdır. Evet. Aynı metinde söylüyor zaten biraz. Yani onu onu onu zaten üreten felsefe. Yani şimdi felsef, yani felsefe 30 bin tane şeyi felsefe denmiştir. Hı hı. Yani tarih boyunca. Şimdi ayırt etmek lazım. Yani buradaki anlamıyla felsefe. Ee, en temelde toplum eleştirisidir. Yani bu işte hakların düşünülmesi ve ortaya konması, bir yani bir sürü e, toplumsal bozukluklara karşı düşünülmüş çareler olarak yapılmıştır. Evet. Yani bunu da yapan düşünürlerdir işte yani siyaset felsefesi denen şey yani Hı. toplum esyal işler üzerine yapılmış felsefe anlamında, bunda yani bütün işte tarih yani Batı'nın tarihi boyunca düşünürler yapmışlardır. Şimdi ee, şimdi yani bu soruyu sormak da zaten yine yani felsefe içinde bir iştir mutlaka yani, felsefenin böyle bir şey yapmaya hakkı var mıdır diye sormak da zaten işte bu aynı eleştirinin bir parçası. Evet. Kuşkusuz yani burada felsefe yaptığı tartışılmaz bir şey zaten. Fakat yani anladığım kadarıyla sorumsallaştırdığı mesele bu e, hukukun da üzerinde durduğu insan haklarının da temellerini barındıran felsefenin tam da bu hakları sorgulayan bir etkinlik olarak en geniş anlamında belki e, meşru olması öğretilebilir olması ve bu haklara aslında yani bu hakların temellerini e, sorgulayan bir şey olarak e, res, meşru olarak işte öğretilir olmasının, eğitim kurumlarında bir ders şeklinde verilmesini bir disiplin olmasının ne kadar paradoksal bir şey olduğunu e, sanıyorum, sorumsallaştırıyor burada. Niye paradoksal olsun? E, yani hukuku pozitif hukuku mesela e, tartışan bir şeyin tartışılmasının hakkının hukuktan gelmesi paradoksal bir şey değil midir? Yani kendisini riske atan bir şey yapmış olmuyor mu acaba hukuk? Şimdi bak yani <gülüyor> şimdi kurumların için için İçinde yapılan felsefe, yani baktığımız zaman çağıda, o demin sözünü ettiğim işi hiçbir zaman yapmaz zaten. Yani toplum toplumsal işte yani kurallara bilmemleri falan uygun olarak yapılır kurumların içinde. Şimdi yani felsefe, tar felsefe tarihinde çok garip bir garip bir çarpıtma yapılır hep şöyle bir çarpıtma yapılır. İşte yani Descartes'la başlıyor değil mi? İşte büyük filozof. İşte 16. yüzyıl kaç? 17. yüzyıl falan. Ondan sonra işte ne kim geliyor? Spinoza geliyor. Büyük filozof. O falan. Sonra Leibniz geliyor. Ondan sonra işte ondan sonra Kant geliyor. Ondan, sonra, ondan önce Hume var. Bunların hepsi kendi yaşadıkları günlerde ya dinsiz sayılıyorlar, ya e, dışlanıyorlar e, ve yani ancak kendi yani ölümlerinden 100 yıl sonra <gülüyor> o onlar olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi yani iki tane örnek verin. Birisi Hume değil mi David evet, Hume İşte bugün. 2 ee, yok her yıl mı? 2 yılda bir 2 yılda bir bir e, işte kongre yani kongre toplanıyor onun adına Hume Kongresi 1976'dan beri çıkmakta olan bir tane Hume e, şeyi var nedir o dergisi var aylık 1976'da ilk Hume kongresi toplandı. Edinburgh Üniversitesi'nde. O Edinburgh Üniversitesi'ne Hume başvurmuş. 1700 bilmem kaçta. Dinsiz diye almamışlar. Glasgow Üniversitesi'ne başvurmuş. Oraya da almamışlar. Şimdi ikinci örnek Kant. Değil mi? Kant aydınlanmanın büyük filozofu. En büyük, yeni çağın en büyük filozofu. Aydınlanmanın üf, üf ne biçim filozofuk Saf Aklın eleştirisi 1781'de yayınlanıyor 1787'de ikinci baskı yapmak istiyor bazı yerlerini değiştirmek istiyor yayıncıya diyor işte valla diyor yayıncı hemşeri senin kitap satmıyor diyor onun için diyor yani sen de masraflara katılırsan diyor, yaparız ikinci baskıyı diyor 1781'den 1787'ye kadar Yanılmıyorsam 250 tane mine satıyor Yani böyle herkes Bütün aydınlanmacılar Kitap evlerinin önünde kuyruk olmuş Bekliyorlar falan değil yani Hani Safak'ın ne <gülüyor> listesi çıktı da biz Şimdi Yani felsefe tarihinde hep böyle bir Bir şey var Geriye doğru kaydırma Gibi bir şey var yani düşüncelerin meşrulaştırılması her zaman ortaya çıkmalarına daha sonra. Onu Hayır, meşrulaştırılmalarından önce anlaşılmaları için. Hı. Yani hı hı. Descartes, yani biz bugün biliyoruz yani işte büyük büyük filozof, yeni çağın işte açıcı filozofu bilmemnesi. Ama kendi kendi gününde Kartezyanizm dinsizlik demek. Evet. Çünkü yani bu adamların hepsi içinde içinde yaşadıkları toplumu eleştirerek ortaya çıkıyorlar. O toplumda olup bitenlere aykırı şeyler söylüyorlar. Evet. Ancak işte yüzyıllar sonra onların dediklerinin doğru olduğu ortaya çıkınca anlaşılır hale geliyorlar. Evet. Yine de bu söylediğiniz sanki 20. yüzyılda bazı eksepçiyonları yok mu? özellikle Fransa örneği aklıma geliyor. Yani Sartre'nin ya da Foucault'un yaşadıkları sürelerce, süreler içinde de özellikle yaşamlarının sonuna doğru hem eğitim kurumlarında hem de yani e, genel entelektüel ortamda ya da toplum içinde e, artık saygın yerleri oldukları ve felsefelerinin geniş kitlelerce özellikle Sartre'nin bildiğim kadarıyla e, anlaşıldığını ya da tartışıldığını e, gördük. Yani şimdi 20. yüzyılda 20. yüzyılda ben yani aslında bütün yüzyıllar boyunca e, bir miktar e, şey oluyor e, yani işte iletişimin hızlanması evet, bilmem, yani yaygınlığın daha daha şey hale gelmesi e, yani falan şimdi ama yani fu koya alım fu işte zamansız öldük 83, 83. demiyor böyle bir şey. Şimdi acaba yani Foucault e, anlaşılmış durumda mı şu anda? Evet o bir soru tabii. Yani yerleşiklik kazanmış durumda mı? Çok da kesin. Yani bir yani mesela ne bileyim ben bir hekim olsaydım yani Foucault'u anladığım zaman istifa ederdim. Evet. Bırakırdım hekimliği. Yani, bu, yani acaba anlaşıldı mı? Anladım. Et, bence de etkisi çok daha fazla gelişebilir. Ama Fransa için en azından mesela bizim yani bir Türk olarak benim alışık olmadığım manzara e, Foucault gibi aslında bütün e, iktidarın üzerinde durduğu ya da işte sistemin üzerinde durduğu mekanizmayı eleştiren birinin eğitim sisteminin en büyük kurumları tarafından onurlandırılması işte Kore Fran'ta kürsü verilmesi kendisine gibi meseller olduğu için Fransa çok ilginç bir örnek gibi geliyor bana yani şimdi orada tabi yani başka bir takım şeyler e, rol oynuyor yani yani şimdi yani o kadar orijinal ve o kadar geniş bir şeyler ortaya koyuyor ki ellerinden gelmiyor başka bir şey zaten yani şeyin e, bir lafı vardır işte Wittgenstein e, şeye başvuruyor Cambridge'de profesörlüğe başvuruyor C.D. Broad var o, sırada. o da profesör işte yani jüri oluşturuluyor bilmem ne falan karar verilecek kim olacak diye ona göre hiç kimse de beklemiyor CD Broad'dan öyle bir şey yani falan diyor ki yani CD Broad bu diyor yani şey Einstein fizik kürsüsüne başvurduğu zaman reddedebilir miydik diyor yani, yani Einstein felsefe kürsüsüne başvuruyor nasıl reddedeceksin niye çünkü o, o zamana kadar ki yaptıklarıyla zaten kanıtlamış kendisini ortaya koymuş evet mutlaka ve onu da bu yani şey gibi değil işte 18. yüzyıldaki Edinburgh Üniversitesi gibi değil tabii <gülüyor> değil yani şu ya. umut dinsiz diye geri çevirmek <gülüyor> anlamında bunda bunda yani ama yani onu hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım ki bu adam yani felsefe çıkıntıdır her zaman çıkıntılıktır. <gülüyor> Aykırı bir şeyler yapar. Çünkü e, bozukluk görür. Yani felsefe yapmanın temelinde burada bir bozukluk var diye bir şey gören bir adam yani oturup işte insanlar ne yapsınlar? İnsan nedir? <gülüyor> i̇nsanlara niye böyle yapılıyor? Gibi şeyler düşünüp de bir şeyler söylesin. Evet. Yani işte ben şey e, düşünüyordum devletin bunun karşısındaki konumu yani çok geniş anlamıyla devlet diyorum da felsefe için daha çok eğitim kurumları, üniversiteler ve akademik sistem ama mesela Türkiye'de e, düşünüyorum böyle bir şey olsa herhalde e, yani bu kadar işte tırnak içinde sistem muhalifi, sistem karşıtı her ne deneyecekse e, böyle bir, birisi akademi içinde çalışmak istese büyük ihtimalle dışlama yoluna gidilecek ama e, Fransa'da yani tabii bu kadar kesin konuşmayayım belki mutlaka dışlanma mekanizmaları işliyordur bazı konularda ama sanki devlet orada daha aydınlanma geleneğine uygun olarak yani kendilerini toplum olarak işte geliştirecek bilgi üretimine açık olmak gerektiği gibi belki bir düşünceyle çok optimist bir yorum oluyor belki bilmiyorum dahil yani ediyorlar tam geleneğine. tamamen tamamen yanılıyorsun çekilgeciğim şimdi FUKU'nun FUKU'nun kuramından sana hemen niye yanıldığını anlatayım. Şimdi iktidar rezistans gerektirir her zaman. Yani kendisine kendisine aykırı, kendisine direnen bir şeyler gerektirir. Niye? Yani çünkü hep ve yalnızca kendi istediğinin yürürlükte olduğu bir ortamda iktidar kendini gösteremez. İktidar olarak kendini ortaya koyabilmesi için karşısında bir şey olması evet. gerekir. Bir karşıtlığa <Gülüyor> hani bizde işte derler ya iç ve dış düşmanlarımız varmış bizim hani. Derler. İç ve dış düşmanlarımız. Onlar olmadan yani bir şey yapamazsın ki. Yani hiçbir düşmanın yoksa hiç böyle sana karşı e, direniş gösteren, sana karşı çıkan hiçbir şey olmasa senin iktidarın nereden belli olacak ki? Hı hı. Değil mi? Evet. Hani şeyi konuşmuştuk geçen gün. Bütün işte işte yani New York polis sistemi. Evet. Yani suçlular olmasa onlar, onlar ne yapacaklar? Hı hı. Yani oturup işte ne bileyim kahve içecekler. Evet, yani şeyi... Bir şey olması lazım ki o iktidar kendini göstersin. O yüzden de iktidar her zaman <gülüyor> özür iktidar İktidar her zaman kendine karşıtlar bulur ve ikinci ikinci mekanizmada o karşıtları kendi içine alır. Yani kendi yani. Geçen günlerde okudum şeyde e, hatırlamıyorum şimdi e, bu şey Cezayir e, şey olayları sırasında işte Sartre karşı çıkıyor yani Fransa'nın ne işi var orada bilmem ne yapıyorsunuz falan diye ondan sonra Degol şey demiş e, Monsieur Sartre Fransa'dır demiş Şimdi ama yani, hı hı. yani çok ilginç. Evet tabii. Çok ilginç bir şey. Değil mi? Yani o yani şimdi Foucault'da işte yani College de France, University of Southern California'da bir semestre şey işte kürsü. Ekonomal mezunu zaten. Newsweek'te böyle şeyler fotoğraflı bilmem neler falan röportajlar. Hı hı. Gayet iyi farkında Fuko da hani ben bir, bir kere demiştim ya yani iktidarın gövdesine bir ur olarak yerleşmek. Evet. Yani iktidar Fukoyu içine almazlık edebilir miydi zaten? Fransa'da etmedi, edemezdi. Edemezdi. Evet. Tam da o farktan bahsediyordum. Yani biri iktidarda öteki değil demiyorum tabi Türkiye ve Fransa için ikisinde yani ve de birisi daha olumlu demiyorum ama sanki daha gelişmiş bir mekanizma karşıtını içine almak, bünyesinde barındırmak. Olumlayarak söylemiyorum ama. Daha ince. İncek. Evet. In evet. yani in rafine. <gülüyor> ama ilginç bir fark yani. Evet, evet. Çok gevezevik ettik bir anadayım evet, artık. Peki efendim bu, bu bizim çırak zaten yavaş yavaş bu programı ele geçiriyor. <gülüyor> ben artık çırak durumuna düşeceğim galiba. Yine tutmuş. kitçerit Jarrett bulmuş. Siz yirmi beş geçe gelince programın e, selameti açısından duruma el koyma S gereği. Duruma, gereği duruma el koyuyorsun. Peki efendim şimdi kitçeritle modernize oluyoruz. Keith Jarrett Silence albümünden Rainbow dinliyoruz. Evet efendim Keith Jarrett dinledik bir de adını da Silence koymuş. Ne biçim sessizlikse. <gülüyor> Peki şimdi e, şimdi bir e, dinleyicimiz aramış Erdal Eroğlu e, yani dinliyorlar mı diye e, sordular diyor evet dinliyoruz diyor e, sağ olun Sayın Eroğlu biz bu arada yine numara vermedik vermedik PBX'li yakışıklı numaramızı verelim efendim 296 23 89 Avrupa tarafı 212. Evet. şöyle bakalım. Evet şimdi deminki gevezeliğe biraz devam etmek üzere. Ben bu e... bu gevezelik için de yani yaşayan en geveze filozofu bulmuşum bakıyorum. Yani deride kadar geveze herhalde <gülüyor> Çok şimdi... eser verdiği için mi söylüyorsunuz evet. Evet. evet herhalde. Ee, şimdi bu e... felsefe hakkı buktan felsefeye, doğrudan felsefeye felsefe hakkı hakkında gibi anlamlara gelen başlığı olan kitabından Dirda'nın Düdruale Filozofi kitabının ön sözünün bu beşinci bölümünden e, anladığımı bir yani felsefe hakkı neden felsefe hakkı diye bir şey olmalıdır konusunda anladığımı zannettiğim şeyi e, özetleyerek söylemek istiyorum şimdi şunu söylüyor e, bir dil edimi olarak diyor her deklarasyon her zaman bir felsefi bildirimler toplama olmuştur. Her zaman böyle olmuştur ve bu disiplinin felsefenin adını geçirmese bile her zaman bir felsefenin, belli bir felsefenin felsefe eğitiminin ve özellikle de dil felsefesinin etkisi altında yazılmıştır ve doğrudan bu etkinin altındadır. Diye. Ondan sonra da biraz daha sonraki bir bölümde şunu söylüyor yani benim diyor yazdığım şu anda beni okuduğunuz şu anda bile işte beni okuyabilen okuma olana olan birkaç bin insan dışında bilginin geçişi bilginin anlamın geçişi ve yorum ve ikna etkileri çok eşitsiz bir şekilde dağıtılmıştır diyor dolayısıyla yani bu kadar felsefe tarafından belirlenmiş belli bir felsefe tarafından ortaya çıkarılmış e, haklarla doğrudan ilişkili büyük bir topluluk, büyük bir kitle e, felsefeden habersiz olduğu için burada bir sorun olduğunu düşünüyor ve ondan sonra da felsefe hakkından bahsedecek. Hatta şeyden de bahsedecek, doğrudan dille ilgisi olduğu için yani bir dil felsefesi, tarafından da araştırılması gerektiği için bu insan haklarının ki e, politik mücadelelerin e, de kaynağını oluşturuyorlar. Aynı zamanda dile dair bir eğitimle de desteklenmesi gerekirdi. O yüzden işte okul felsefe eğitimi e, ve dil deneyimi e, bunlarla çok e, esansiyel, temel bir bağlantısı olduğundan bahsediyor. şimdi yani şuraya getiriyor anladığım kadarıyla ee, felsefe nasıl etkin olacak? olabiliyor nasıl etkili olacak? İşte yani Jack Derrida'nın yazdıklarını okuyan işte kendisinin söylediği gibi birkaç bin kişi evet şimdi şöyle bir şey işliyor ee, Şimdi bugün, bugün Almanya'da Kant'ı görebilirsin sokakta. Ne biçiminde? Nasıl görebilirsin? Mesela iki taraf iki taraftan bir kilometre boyunca hiçbir araba olmayan bir ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir Almanı gördüğün zaman. <gülüyor> orada Kant'ı görürsün. Nasıl, nasıl oraya gelmiştir Kant? Yani şöyle oluyor. Şimdi Kant okuyan Alman herhalde işte ne bileyim ben 2000'i geçmez. Yani deride okuyan Fransızlardan daha azdır muhtemelen. Olabilir. Şimdi ama o Kant okuyanlar başkalarını okutuyorlar. İşte yani felsefe profesörleri değil mi? İşte diyelim yani lise öğrencisi, e, lise öğretmeni yetiştiriyorlar. Evet. Lise öğretmenleri de lisede öğrencileri yetiştiriyorlar. Yani böyle bir yani piramit düşün. Yani yukarıdan aşağı gittikçe genişleyerek aşağı doğru etkisi geliyor felsefenin yani herkesin yani istese de okuyamaz zaten evet, yani, tabii, tabii. Yani belli bir anlamda işte yani insan haklarında da böyle bir şey oluyor yani işte Locke, Hobbes onlardan da önce şey ne diyor Grotius bugün belki de kimse okumuyor onları ya da işte ancak birka birkaç yüz uzmanı falan var, onlar okuyorlar. Yani two treaties, two treaties on government. Acaba kaç kişi okumuştur? Yani Avrupa Parlamentosu üyelerinden acaba kaç kişi okumuştur? Evet, bilmiyorum. Birleşmiş Milletler görevlilerinden kaç kişi okumuştur? Hı -hı. Ama ne oluyor? O yani işte söylediğim aşağı doğru genişleyerek yayılan bir etki olarak insanlara ulaşıyor sonunda. İnsanların kafalarına ulaşıyor. Evet. Tabii yani şey demenin şimdi herkes felsefe okusun gibi bir şey söylemek de çok çelişkili ve tuhaf bir şey zaten. İçinlerden yani <gülüyor> da söylediğini düşünmüyorum zaten. Yani kendisi açısından da çelişkili olur. Çünkü felsefe böyle büyük bir neredeyse ilahi bir şey yüklemiş de olur. Ayrıcalık ve önem yani öyle bir şey, şey olur, öyle bir şey de söylemiyor zaten ama yani sanıyorum buradan çıkarılabilecek anlam en azından insan hakları uğruna politik mücadele yürütülenlerin bu kavramların oluşundaki önemi açısından felsefeden haberdar olmalarının kaçınılmaz olduğu gibi bir anlam çıkıyor bütün bu okuduklarımdan. Evet <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Peki, <gülüyor> peki hadi bir tane daha ki içeri çal. Çalanım. Yani Felsef, yani nedir felsefe? 30 bin tane ayrı şey felsefe vermiştir tarih boyunca. Evet. evet. Şimdi, yani Newton'un kitabının hmm. adını biliyor musun? Hayır. Hangisi? Yani Newton'un kitabı işte yani, yani fizik kitabı. Fizik kitabı. Yer çekimi bilmem ne hmm. falan bunları anlattığı kitabın adı latince ee, Principia philosophica bilmem ne bilmem ne bir şey daha bir işte doğa şimdi hatırlamıyorum naturalist yani, yani, yani Newton'a sorduğun zaman sen ne yapıyorsun kardeşim diye ben doğa felsefesi yapıyorum derdi sana yani bu da felsefe. <gülüyor> evet. Yani felsefe adı nelere verilmemiştir şimdiye kadar. O yüzden yani şuna bakmak lazım. Yani her yani her çağda her dil tabi yani en, en önemli aracı felsefenin en önemli değil yani tek evet. aracı zaten ee, bir dil çerçevesinde o çerçeveyi eleştiren ve ona aykırı bir şeyler söyleyen bir şeydir her zaman şimdi işte şey Sokrates hiçbir şey yazmamıştır yani Platon'un aktardığına göre işte mahkemesinde şey demiş işte Atinalılar demiş Atina büyük bir attır ben de bir at sineğim demiş işte ben gelip onu ısırıyorum Ondan sonra o çünkü boynu uyumaya niyetleniyor. Ben onu ısırmazsam o uyur. Onu o uyumasın diye ben onu ısırıyorum diyor. Beni öldürürseniz bir ikinci bir at sineğini pek kolay kolay bulamazsınız diyor. <gülüyor> i̇şte yani felsefe odur. At sineğidir Yani içinde yaşadığı toplumu uyumasın diye ısıran bir şeydir o türden işler yapanlara da işte filozof deniyor. Evet şimdi <gülüyor> <gülüyor> iyi bir felsefe gevezeliği yaptık efendim. Geek Charit'e bakalım yine. Tamam, aynı albümden, Silence albümden Trace de yediniyoruz. Evet efendim. bu yani Geek Charit beni bayıyor doğrusu. Onun için fade out ettik zaten. Beş dakikamız var. O arada Lale Mansur'a e, mesajı için teşekkür ederiz. Bize hep dinliyormuş. Bakın soruyordunuz işte dinleyenimiz var mı diye taksi evet. şoförlerinden lalemansur kadar geniş bir kitle <gülüyor> arasında. <Peki. gülüyor> e, şey taksi taksi şoförünü ben ayertim. <gülüyor> Şimdi bir şey, beş dakikamız var çekirge. Ben de buraya gelirken bir cümle gördüm. Bir tane işte pankart gibi bir şey trafik denetleme şube müdürlüğü ve bir sigorta şirketi herhalde işte sponsorluğunu almış şey diyor şey, çocuklar geleceğimizdir onlara dikkat edelim yani işte anlaşılan şey hani yani şoförlere sesleniliyor yani dikkat edin ezmeyin çocukları Civarında da bir okul var herhalde ki. Yazmış. Evet, Beşiktaş'ta. Bu beni rahatsız etti. Ne diyorsun? Niye rahatsız Beşiktaş. oldunuz? Çocuklar geleceğimizdir. Onlara dikkat edelim. Şimdi şey beni de rahatsız ediyor buradaki yani ilk bölümdeki bu çocuklar geleceğimizdir meselesinde e, gençlik işte gençliğe emanet edilen ülke gençlik geleceğimizdir. Bugünün gençleri yarın yöneticileri biçimindeki e, Türkiye'ye özgü durum e, beni de açıkçası olduğum olası rahatsız etmiştir. Şimdi genişletme, genişletme. yani Şimdi niye dikkat edeceğiz çocuklara? Çünkü geleceğimiz onlar. Hı. Hı. Onların kendilerinin bir önemi yok ya. Evet işte ben bizim de yüzden... geleceğimiz olmaları açısından evet. onları ezmemeliyiz. Hı gibi böyle yani, yani şoförler yani çocukları ezerse boynu sokaklarda geleceğimiz yok olacak. İşte gençlikle ilgili öteki söylemlerde de zaten yani işte gençlere bir şey emanet ediliyor, bir misyonları var. Geleceğin büyükleri, yöneticileri olacaklar. O yüzden eğitilmeliler korunmalılar, kollanmalılar vesaire. Hı. Evet. Yani bir işe yarayacaklar. O hı hı. yüzden onlara dikkat etmek lazım. Evet işte ekonomiyi geliştirecekler herhalde. Bir şeyler olacak falan. Hı. Bir şeylerin aracı olacaklar. Hı hı. Yani onları amaç edinmemiz diye bir şey. Yani bir insan o bir insandır. Diye bakmayacağız. İşte bizim genlerimizi taşıyorlar. Yani hı yani o yüzden korur evet eğitimle ilgili bence çok ağır sonuçları olan bir düşünme biçimi evet bir yani kendi dışında bir amaca yönelik bir araç olarak yetiştirilmek evet. değil mi eğitimden anlaşılır? işe yarar hale getirmek Hı. üretebilir hale getirmek gibi evet eğitimin amacı halbuki bir insanın kendisini geliştirmesinin kendisini geliştirme araçlarını ona kazandırmaktır. Evet. Insan Çünkü kendisi amaçtır. Her bir insan kendi başına bir amaçtır. Bir şeyin aracı değildir. Bir şeyin aracı haline getirildiği anda insan olmaktan çıkarılır. Evet burada da galiba yani şey yazılı haklarımızla onların uygulama aşamalarındaki e, geniş yorum aralığı evet. bir sonucunu görüyoruz. Bitiriyoruz galiba ufaktan. Bu sefer parmak kaldırmadım. <gülüyor> Böyle kafa, kafa Şey, yani, rezignasyon <gülüyor> e, şey hareketi yaptım. <gülüyor> Evet efendim. Sevgili gardiyanımız güleç yüzüyle bize hadi ulan diyor. <gülüyor> o yüzden biz de bitiriyoruz. Ee, geleceğimiz olan çocuklar. <gülüyor> Peki. Ne diyelim? Ne diyelim? İyi günler diyelim. İyi günler İyi günler. Efendim. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze, Boruç Aroğlu. Çırak geveze, Ferhat Taylan. 20 yıl sonra tekrar.